Elhamdülillahi lezî الذي ve nasta'inuhu ve nastağfiruhu. Ve ne'udhu billahi min şururi enfusina ve min siyyati الله fehuwa almuhtad. ومن men yudzil felan tejide lahu veliya murshida. Ve ashadu an la ilaha illa Allah vahdahu la şerika lah. Ve ashadu خير نبي ارسله ارسله الله للناس كافةً بشيراً تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرواح إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Aziz ve muhterem Müslümanlar. Gerçekten her zaman insanlar toplumundaki olan bazı olaylarda ya da bazı sorularda ya da içimizde yaygın olan Kur'an'a ve sünnete aykırı olan şeyleri duyunca ve görünce bunun için çok incenir. Ve ne yaptığını düşünür, bunu nasıl ıslah etmeye ve nasıl irşad etmeyi, nasıl buna do, bu insanlarımıza doğru yolu göstermeyi düşünmek lazım. Bakın biz günlerde camilerin kapısında ya hatta hatta camilerin içinde, evlerimizde, ailelerimizde, toplumumuzda duyuyoruz, dinliyoruz ya da gözüyoruz görüyoruz gözümüzle ne kadar dinimize haykırı ve ne kadar Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete haykırı olaylar oluyor. İnsanlarımız biliyorsunuz bir aileden meşhur olan bir aile ya da babaları tanıyan hocaymış ya da şevimmiş ya da bir şeymiş o aileyi öyle yüceltiyor ki 100 yaşındaki bir ihtiyar o ailenin 15-10 yaşındaki bir çocuğunu elini öpüyor. Bu çocuk sanki bir peygamber sanki bir melek sanki bilmem yani ne gözle baktığını Allah'ın meslehine ve bunu da biz görüyoruz. Ayreten bu insanlarımız camilerde bazen bazen caminin kapısında görüyoruz, duyuyoruz adamlar bunlarla şefaate kakıyor, dualarda bulunuyor sanki bilemiyorum yani neler bekliyorlar bunlardan neler artık bunları araştırmadan, acaba bu da belki babası alim imiş Allah'ın rahmeti üzerinde olsun ne ölmüşse, babası alimse o da mı alim olacak dedesi şeyhse o da mı şeyh olacak ya da bir temiz ailede ise ki o da mı temiz olacak bunun bir insani bakışı var, bir de dinimizin bakışı vardır. Maalesef bizim bu toplumumuz yıllardır ve belki de yüz yıllardır aynen bunu devam ediyor, bunu devam ediyor ve gidip bakıyorsun. Hatta kabe'ye, hac'a gidiyor, hac'a gidiyor. Ya diyor Araplar bırakmadılar ki biz o peygamber efendimizin mezarımıza yüzümüzü sürelim. Mezarları bilmem ne yaptılar. Yani biz hele hele bir camimizin kapısındaki bir mezar birize gelirdi. Ben bu mezarın torunum. Bir baktın sıraya girdiler ellerini öpmeye. Çünkü onun elini öpünce artık her şey bitecek. İşte cennetin kısa yoluymuş herhalde. Öyle sanıyorlar. Ama halbuki bir müslüman dinini bildiği zaman, dinini takip ettiği zaman Kur'an-ı Kerim Allahu Teala 1400 yıl önce ta Hazreti Nuh'dan başlıyor, diğer peygamberlerin olayları bize açıklıyor ki biz bunlarda ders alalım. Bunların ne olduğunu, bunların nasıl peygamberlere, nasıl büyük insanlara davrandıklarını bize gösteriyor ki biz bunlarda ders alalım. Bunlara göre hareket yapalım. Bu yolda çıkmayalım. İnsanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadiste diyor: Men lem yusra bihi Her kim ki onun ameli onu ertelediyse, onun nesebi onu ilerletmiyor, neseb onu kurtaramıyor, neseb onu şeyini yükseltirmiyor. Dolayısıyla. Bir peygamberin oğlu cehennemci oluyor. Allah bunu bize ta Nuh'tan on bin sene yıl önce Adem aleyhisselamdan sonra bin yıl olan Hazreti Nuh ilk peygamber olan onun oğlunda Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinde açık açık bize haber veriyor. Ayrıca onun eşinde Rabbil Alemin bize haber veriyor. Hazreti Lut'un eşinde bize haber veriyor. Hazreti İbrahim'in babasında bize haber veriyor. Allah Teala Hazreti Nuh'a ne diyor? Karaya bunu erken mana. Ne diyor? Ey oğlum, gel bizle beraber gemiye bin. Ey oğlum, gel bizle beraber gemiye bin. Oru ne diyor? Sa'wi ila cebelin ya asimuni min ma. Ben bir dağa çıkacağım. Dağ beni sudan kurtarıyor. Tabi bu bir anda ya da bir de yani dalga geçmektir. Allah'ın emrini, Allah'ın dediğini Dağ mı seni tofandan kurtaracak? Nice dağlar yıkılıyor. Ama inançsız olduğu ortada. İman etmediği ortada. Kimin oğlu? Uğulü'l-Azm olan Hazreti Nuh'un oğlu. İkinci babamız. İkinci insaniyetin babasının oğlu. Ve o zaman Hazreti Nuh diyor La asimel yevme min emrillah fe hâle beynehumel mevc fe kâne minel muhraqin Diyor oğlum bugün hiçbir şey Allah'ın emrinden kurtulamaz. Hiçbir şey kim olursa olsun. Ve o anda Allah'ın emri ve takdiri mevc deniz dalgaları oğluyla gemi arasında girip ve oğlu fekâne minel muğrekîn. O da ne? Helak olanlardan olmuştur. Ve o zaman Hazreti Nuh aleyhissalatü vesselam ne diyor? Ya Rabbim sen bana söz vermiştin. ben. Ve inne benim ehli. Benim ailemi kurtaracaktın. Benim oğlum da benim ehlim değil mi? Benim oğlum benim ehlimdir. Ama sen oğlumu helake götürdün. Oğlumu helake götürdün. Ve o zaman Allahu Teala diyor innehu leyse min ehlik. اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ اِنِّي اَعِذُكَ اَنْ min مِنَ Onun yaptığı salih amel değildir. Senin oğlunun yaptığı salih amel değildir. Sana nesihat ederim ya Nuh. Sen de cahillerde olacaksın. Şayet ki bunu ehlinden saysan. O zaman Hazreti Nuh abi diyor. Ne diyecek? Ya Rabbim ben bilmediğimi senden istemiyorum. اَعُذُكَ اَنَكُونَ مِلْزَ Ben sana sığınırım cehaletten ya Rabb. Ve ondan dolayı artık biliyor ki oğlu onun ehli değildir. Demek ki İslam'ın dinin Nuh'dan beri çizdiği sınır doğru yol, Allah'ın yolu olan o senin kardeşindir. O senin oğlundur. O senin yoldaşındır. O seninle beraberdir. O senin ehlindir. ve Allahu Teala ayreten Hazreti Nuh ve Hazreti Lut'un eşleri için Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor. Ne buyuruyor? Varab Allahu meselen lilladine kafirum rata Nuh ve rata Lut. Kaneta tepet abdeini min ibadina asalpin. Fakanetahuma, faklam tugiya onhuma min Allahi şeya. Fakiladuxulannar ma addaheini. Allah size örnek gösteriyor. Kafirlere örnek işte. Nedir? Nuh velutun karisi. Bizim Salih ve peygamber olan peygamberlerin eşleriydiler. Buna rağmen onlara inanamadılar ve onlarla cehennemcilerle beraber cehenneme gidecekler. Daha da örnek veriyor Allahu Teala. Ve iz qala li abiye azra at tetekhuz ve iz babasını azer diyor ki tabi azer başka surende En'am suresinde geçiyor bu dediğim kehf suresinde geçiyor sen diyor ya babam Allah'tan dışında putlara tapıp onlarla beraber delale getiriyor وما كان استغفار İbrahim لابيه الا عن Allah diyor Ne diyor İbrahim babasına söz verdi sana Allah eninde <gülüyor> istigfarda bulunanum ey babacığım Ama sonra da açıkladı ki babası kafir ve babası Allah'a isyan eden insanlardadır. Ondan ne etti? Beri senden. İbrahim Tevvap olan kullarımızdandır. Allah'ı tercih ediyoruz. Bu Hazreti İbrahim ve babası. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olayları özellikle en sevdiği amcası olan ve onu küçükken 8 yaşından beri onu büyüten ve onu evlendiren onunla beraber hatta o kafirken peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem musulmanken bırakmadı kimse onlara dokunsun. Ebu Talip ve onunla beraber işkenceye bile taarruze kaldı müşriklerden. Buna rağmen yine onun yardımında elini koymadı. Ama yine de iman getirmediği için cehenneme gitti. Ve bunu da Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Biz söylemiyoruz. İnneke letehdimen ahbebt. Walakin Allah yahdi men yasha. Ey Muhammed, sen istediğini hidayete eriştirmeyeceksin. Ama Allahu Teala istediğini hidayete getiriyor. Hidayet-i Peygamber Efendimiz'in hakkında işte Ebu Talib'in hakkında. Ebu Talib daha ölürken Peygamber Efendimiz yanında diyor Yam, Ey amcam bir kelime söyle ki ben Allah'ın yanında şefaat edeyim. Yani iman getir. Kelime-i şehadet getir. Orada Ebu Cehal ve başkası müşirkiler diyor sen ataların dininde mi vazgeçiyorsun? O da son kelimesi ne diyor? huwa ala dini abi. O ataların ve babasının dininin üzerinde gidiyor ve öyle de ölüyor. Bu adamla Allahu Teala bunu bu bütün bu Peygamber Efendimiz'e yaptığı hizmetlerin rağmen müşrik olduğu için Allah onu affedemez. <gülüyor> ve Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde iki yerde şöyle buluyor: İnna Allah la yaghfiru ayyušrakbi, wa yaghfiru madunu zālīke līman Allahutaala ona ortak taşan, şirk yapan kesinlikle aff edemez. Ama onun dışında istediğini affeder, günah. İstediği günahı affeder. Şirk dışında. Şirk istisnadır ve bu müşrik öldüğü için cehennemcidir. Başka bir seçenek yok. İkinci ağamcası Ebu Leheb. Peygamber Efendimizin öz amcası, öz amcası. Hatta onun bir cariyesi Resulullah doğarken ona haber verdi müjde verdi onu ne yaptı azat etti buna rağmen bu insan peygamber efendimize en büyük düşmanlık yaptı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve enzir aşiretekel ekrebin indiği ayeti kerimeyi çıktı sefa tepesine orada bağırdı ya ben utemiyim işte bütün o Kureyşilerin 12 iki aşireti çağırdı ve orada toplattı. Orada toplayınca ben size söyleyeyim ki bu dağın arkasında düşman gelmiş. Size savaş açmış. Siz benden inanıyor musunuz? Herkes dedi. Hatta senden hiçbir yalan görmedik. Dolayısıyla sen doğru söylüyorsun. O zaman Allah'ın emrini ona açıklardı. Ben Allah'ın peygamberiyim. Allah beni size yollamış. Benim elim ne azap var. Bana tabi olanlar kurtuluşa, cennete, benim yolumda gelmeyen de cehenneme. Herkes sessiz. Amcaların diyor. Ebu Ulam ne diyor? Tebbenlek. Elihaza cemaatena. Yani sen helak sen bunun için mi bizi toplantırdın ey Muhammed? O zaman zaten herkes ve veda aldı. Karabbil alemin bu ayet-i kerime, bunu da bilin bakın. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in ummetinde ya da o zaman yaşadıklarından Kur'an-ı Kerim'de ismi açık açık zikreden iki kişi var. Bir işte Peygamber Efendimiz'in bu öz amcası, ikincisi kim? Zeyd bin U Sabit. Tabi Ahzab suresinde Zeyd hakkında Zeynep radiyallahu anha annemizi boşatırken onun hakkında inmiş. Yani Bakın, bu Peygamber Efendimiz'in kölesi olanın ismi Salih'le zikredilir. Bu da Kureyş aşireti olan, Arapların en üstün aşireti olan ve Arapların onlara saygı gösterdiği, malları kışın, yazın, serbest gezdiği o zamanki hırsızlıklardan hiç kimse onlara kesinlikle ellenmiyordu. Buna rağmen Allah-u Teala ve bir de Peygamber Efendimiz'in Öz amcası Allahu Teala onun ismi Kur'an-ı Kerim'de küfürle helakle geçiyor ve onun eşi. Bundan bir ibret vardır. Buna rağmen insanlarımız hele yüz atası bir meşhurse onun elini, ayağını sıvar ve diyorlar ki diyorlar ki bizim Kürtçe'de bir kelime var. Ne diyorlar biliyor musun? Diyor teşkiye Arap bey Yani bu bu hocaların e, getirip de yılana teşbih ediyorlar. Hayda, insan yılan olmaz ki. Yani bir yılan zehirsiz olur mu? Halbuki yılanların yüzde %80 80'e yakını zehirsizdir. Hele yüzde 20'si zehirli. Ama bunlar yılan olamaz. Sen tekvah olamazsın. İstersen Resulullah'ın amcası olsan işte sana Kur'an-ı Kerim böyle diyor. Valla oysa o zaman beni bilmem yıkar, ben ne intikam alır, bilmem ne araba binerse bana beddua etse ben giderim, ben bilmem ne olurum. Ya o zaman bu Allah'tır haşa ve kella. Böyle bir şey olur mu yani? Böyle bir, bir, bir, bir inanç olur mu? Hele hele hele hele İslam'da tevhid var bir olan Allah'ın dini olan ismi İslam'ın ikinci ismi tevhid dinidir. Tevhid bir Allah olan. Bütün bunlara rağmen İnsanlarımız buna her gün şahit oluyoruz. Ne Kur'an'dan haberleri var. Ne Resulullah'tan, ne sahabeden, ne de dinimizden ve hele de bu kötü örneklerle iş insanlarımıza şey kötü yolu gösteriyor. Hatta hatta insanların ellerindeki mallarına bile göz takıp kendi atalarını kullanıp da bunlardan mal almaya düşünüyorlar. Bakın Kur'an-ı Size başka bir olay bir anlatayım. O da Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresinde. Allahu Teala, biliyor musun? Ben size biraz önce söyledim ya. Kureyşler Araplardan meşhurdu yani. Çok değerliydi. Hümüz diyordular. Mesela Araplar haca gelirken Kabe'yi çırı çıplak tavaf ediyordular. Kureyşler hariç. Onlar hümüz. Eğer ki birisi Kureyşle bir tanışı varsa, Kureyş elbisesi verse Kureyş'in elbisesiyle elbiseyle tavaf edebilir. Yaksa Cahiliyet dönemi diyorum yani. Yani yoksa çırı çıplak. Onların elbisesi öyle necestir. Çünkü onların elbisesi Kabe'ye girmez. Kureyşler Arafat'a çıkmazlığıdır. Ne biz el-el haramız. Biz ha, Arafat da nerede? Haramın dışında. Ayreten Arapların bir adeti daha vardı. Haçta dönenler evin kapısında girmiyordu. Arkasında gidiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacda dönerken bir sahabin ensarlardan o da kapıda girdi. Herkes ona bağırdı ya sen fasıksın. O diyor ben kapıda girmedim. Niye diyor e, Resulullah girdi diyor. Resulullah humus'tur diyor. Humus dedim yani dinine çok tapan ve onlar da yüksek görüyorlar. Ya o diyor bu Peygamber Efendimiz'i aldılar Peygamber Efendimiz'i yanına getirdiler. Ya Resulullah dedi benim ben sana inanmışım. Benim dinim senin dinin. Sen kapıda girdin, ben de kapıda girdim. E dedi, ama sen humüs değilsin. Allah-u Teala o zaman ne yaptı? Ayet-i Kerime-i Nazire. <gülüyor> İyilik bir değil ki siz evleri arka kapısında girseniz. Yani size dedim ya kapılarda girmiyordular. Arkasında ya da duvar yıkıyorlar ya da şey Pardılar girerdiler. O işler hariç. Allah da bunu hemen Kur'an-ı Kerim'de indirdi. Bu sahabeyi doğrulttu. Ben dedi ya Resulallah sana iman getirmişim. Ben senin tabinim, sen kapıda girdin, ben de girdim. O zaman Allah-u Teala işte bu ayet. Leysel birruh Ben teetül buyute min zuhurihâ velâkinnel birre menittegâ bir odur ki güzellik odur ki Allah'ın tekvasını yapın ve kapılarında girin ya kapılarında gir. bütün bu örnekler böyleyken insanlarımız hele maalesef ben bunu niye söylüyorum çünkü çok görüyorum ve hatta yakında adamlar kalkmış atalarımızın mezarı için şehirden şehire dolaşıyorlar bir de yani bizim sandığımız tahsilli insanlar ne biçim tahsilse ben bilmiyorum şimdi bir cahil bir çobanda böyle şey beklenir gelir bir şeyhin elini öpecek de ondan medet bekliyor insan ona bir nesil hatta bulunuyor ama adam üniversite mevzunu tahsillik görmüş şey görmüş kalkıp bu hurafelerle yaşıyor bu hurafelerle asır geçti yani. yani bu kadar da hurafeye hele bakın bir üniversite mevzunu 20 sene ömrünü okumaktan geçiren bir insan hele de hele de bu kurafelerle uğraşır. Sen bir Müslümansan, Kur'an'dan haberdar değilsin. Sen bir Müslümansan, Resulullah'tan haberdar değilsin. Sen bir Müslümansan, İslam'ın ahlakından haberdar değilsin. Ee, o zaman nedir? Yüce Allah dinimizin temel kuralı bir budur. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ inda <gülüyor> Allahı اَتْقَاكُمْ Allah'ın yanında en üstünü kimdir? Tekva sahibi. Tekva nedir? Allah'ın emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasaklarından da uzak duran. Uzak duran. Bu üstündür. Bunun üstünlüğü nasıl biliyoruz? Bu da onunla Allah arasındaki bir şeydir. Herkes kendini biliyor. قُلِ <gülüyor> اَمَّلُوا Allah sizin amelinizi görecek, biliyor. Bu denetim de, bu denetim Allah'ın elindedir, başka kimse bilmez. Nice insanları görüyorsun, camide ya da bir yerde bakıyorsun ama hele çıkmadı, ameliyle şeyi o camiyle hiç uyum sağlamıyor ve camide çıkıyor bankada faize uğraşıyor camide çıkıyor onda şey yapıyor yani Allah'ın yasak her şeyi işliyor Hatası size bir örnek Hazreti Ömer radıyallahu anhunun bir hikayesin. yani bir sözü söyleyeyim bir gün birisi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da bir şey istiyor yanında da başka bir sahabi var bir şey isteyince o sahabi de diyor ya Ömer e ati İnauraculun salih diyor ver ona o salih bir insandır. Salih ne nasıl biliyorsun kardeşim Doğrululuğunu nasıl bileceksin? Bunu nasıl anlayacaksın? O zaman Hazreti Ömer dönüyor buna. Sen diyor buna arkadaşlık yaptın mı? Hel sahaptahu hayır. Hel şaraktahu yani iki tane ortaklık yaptın mı? Hayır. Hercau Ertehu komşuluğunu yaptın mı? Hayır. E nasıl biliyorsun? Sen dedi camiyle gördün. Hemen olur mu? Lealleka rayitehu yeteetehu raesehu fil mescid. Bu ya olmaz. Tabi bu demek değildir ki camiye gitme. Zaten camiye gitmeyene hiç selam. Yani ona da ona o başka bir şey. Ama Müslüman bir insan içinden tekva olmayınca içinde takva hüküm etmeyince nice insanları nice insanları kandırmaya ilk önce millet onu kendine yapmış. Namazla milleti kandırıp malına ya da şeyine. Allah muhafazna. Dinimiz budur. Dinimiz elim dilidir. Elimi bilmek lazım. Resulullah'ın yolunu bilmek lazım. Kur'an'ı bilmek lazım. Büyük akrabalıkla hiç kimse bir rütbeye uğraşamaz. Ve Resulullah'ın dediği gibi Men ameluhu, Kim ki ameli yoksa onun nesrebi kim olursa olsun Ebu Leher olsun Nuh'un oğlu olsun Lutun karısı olsun Hz. İbrahim'in babası olsun bunlar onlara fayda edemez kurtaramaz kurtarılmaz ve bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızına Hz. Fatıma ne dedi Ya Fatıma La tegule inni bintu Rasulullah Vallahi inni lanfauke ve amcasına Abbas'a söylüyor. Halasına Safiye'ye söylüyor. Diyor bakın demen ki Resulullah bizim yegenimizdir. Bizi kurtaracak. Sizin ameliniz olmazsa ben sizi kurtaramıyorum. Kurtarmak budur. Amel budur. <gülüyor> Salih yolu takip etmesek biz kakıp adamların adamların babasıyla muanda. Sen baban eğer Müslümansa sen de Müslüman ol. O güzel yolu takip et. O doğru yolu takip et. O Resulullah'ın çizdiği, Kur'an'ın çizdiği yolu takip et. Budur işte kardeşim. Budur. Salih, emel budur. Ama bunu takip etmiyorsun benim babam. Benim babam beni kurtarır. Eh seni kurtaracak göreceksin. Sen ne namaz kıl ne oruç tut ne bir şey yap. Beni kurtaracak. Vallahi o zaman havada uçacaksın. Yavaş yavaş aman aman. Bunlara niye diyorum? Bunlar elimizde geldiği kadar annelerimize babalarımıza en azında ya en azından şimdi okuyan çok var yani elinde bir kitap ya bir şey Kur'an-ı Kerim'in mealini. bu bunları gösterin bu Allah-u Teala bundan dolayıdır ki bize Kur'an'da Hazreti Nuh'un hikayesi söylüyor yoksa yani bundan başka bir faydalan başka bir şey var mı? Ama biz örnek aramıyoruz vallahi diyor falan adam bin kişi kurtarır ona bir, bir yüz lira ver seni kurtarır E ver bakalım ya. Ondan sonra ölünce, ölünce de zaten bir dosya dolduracak. Hemen cennete cennete bir parça verecek. Onun babanın mülkü müdür sanki? allah Teala vermediği bir şey sen yolu takip etmezsen nerede sana vardır? Allah'ı mahvede. Hani bunun için bu çok yaygındır. Ben bunu her gün de şahit oluyorum. Ve bunu bundan dolayı size de arz ettim. İnşallah siz de düğmanlara ya da görenlere ya da gördüklerinde en azından iletin veya da bir küçücük bir kitapla bir şeyle arz edelim. Bir ikinci noktaya değmek istiyorum. Ve bu da Cemil kardeşimiz de dedi, evet bizim milletimiz, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıldan önce bir söz söylüyor. Ve diyor ki setettebiûne men kablikum şibran bi şibr وَقَيْضًا بِقَيْضًا حَتَّا لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ رَبِّنْ لَدَخَلْتُمُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ اَلَّهُ وَنَسَرَ قَالَ وَهَلْ هُنَاكَ غَيْرُهُمْ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ سَلَّ اللّٰهُ عليه وسلم. Dedi ki siz eski ümmetlerin takip ediyorsunuz. Adım adım, şıbır şıbır. Hatta onlar tehlikeli bir yere girseler, ne diyorlar şey diyor, şey diyor, şey diyor. kertenkelenin yuvasına de, onun yuvasına girseler siz de aynen onların peşinde kör körüne gireceksiniz bakın bizler aynen maalesef bugün hayatımızda öyle oluyor köyde gelmiş adam ne bir şey biliyor bugün gördüm elinde bir şey nedir kardeşim Valla sevgililer günüdür eşimi alıyor işte Cemil Bey sordu ya işte Resulullah'ın istediği işte böyle çıkıyor işte kardeşim yani bu vahidir. Ve ma Bakın adam belki ismini yazmayı bilmiyor ama bunu öğrenmiş. E, nerede öğrendi? Abi siz biliyorsunuz nerede öğrendiği. Evet. Biz kâfirlerin her kötü yerlerini takip ettik maalesef. Ama hiç iyi şeyleri de almadık. Onlar elim elim bakımında Teknoloji bakımında biz alamadık. Bunu her zaman da söylüyorum maalesef. Biz onlarda plajları öğrendik. Arkadaşlarımız, vatandaşlarımız Almanya'ya gitti. Maşallah sahillerimiz bambaşka değişti. Daha çok şeyler var yani söylemek de istemiyorum. Tankoluk bilmem ne, ne elbiseler bilmem ne, değil. İstediğini görüyorsunuz yani bir, bu ortadadır. Onlarda bunları çok güzel kavru kavruyoruz, hemen kavruyoruz. Küçücük çocuk geliyor. Market var bizim. Ufak bir market var. Mum mum. Nedir doğum günü? Doğum ne doğum günü O da sen 5 yaşındasın. Nerede doğum gününü öğrendin sen ya? Yani biz bakın yani gerçekten de bu hadisi şerif sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize söylemiş. Ve aynen hayatımızda teker teker görüyoruz. Mum götürüyor pasta kuruyor kim bunları yapıyor? Hırsiyanlar yapıyor mu arkadaşım? Hırsiyanlar yapıyor. Biz Müslümanlar mı yapıyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiyor mu Müslümanlar bir vücut gibidir. Meselul müminin fi tevaddühim ve terahümihim ve teatufihim ke meseli cesedin vahid izi işteka minhu udu tedâ lehu sahirel sahirel cesed bil humma vesaire bir beden gibidir Müslümanlar. Bu bedenin bir yeri ağırsa, bütün beden onunla ağırmıyor mu? Vücudun bir yeri ağırdıysa tamamen vücuden ağırıyor. Müslümanlar böyledir, böyle bir vücuduz. Bir tek vücut. Tek vücut. Nerede olursa olsun. Nerede olursa olsun. Peygamber Efendimiz demiyor mu? Vallahi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbeli ekihima yuhibbulun hepsi. İman getirmiyor. Hatta kendine ne seviyorsa Müslüman kardeşine de onu sevsin. Bu sevgiden üstün daha sevgi var mıdır? Kur'an-ı Kerim'te Allah. Eğer Allah'ı seviyorsunuz, bana itaatte bulun ki, fattebunü yühibbukumullah. Allah da sizi sevsin. Bu demiyorum. Kur'an-ı Kerim'de demiyorum. Ama bizler hele de maalesef bu husaların peşindeyiz. Bu dedim ya, onların yaptıkları kötülükleri. Hepsini teker teker hatta helake kertenkelenin deliğine girseler biz de giriyoruz. Gir bakalım hele ne yapacak. Zaten bizi sırmış ama biz farkında değiliz. O başka bir şey. Aile vardı Müslümanlarda. Ben size söyleyeyim. Orta Doğu bir papasını dinledim. Arapçadan. Adam Arapçada su gibi konuşuyor. Sanki diyorsun 20 sene bizim gibi üniversite okumuş Arapça öyle o şekilde konuşuyor. İngiltere'nin bir papası. Ne açıklıyor? Yani İslam'ın sıfatı açıklıyor. İşte böyle böyle böyle. Ya bakın adam gelmiş. Bizim her şeyimizi biliyor. Bilmiyorum siz biliyorsunuz ismini duydunuz mu? Leedin, Leedin. Bakın yani öyle bir bizim onlarda tabii ki onların bazı faydaları bize çok geçti. Leedin'de bir kütüphane var. Liden, e, Hollanda'nın bir kenti. Bütün bu o, ne diyorlar? E, misyoner, misyoner mi diyorlar? Heh. Misyonerler orada. Yani bakın adamlarda sınır da yok. Bu İngilizmiş, bu Fransa'ymış, bu e, Hollanda'ymış, bu yani Almanyacımız. Hepsi orada. Çok büyük bir kitaphane var. Mesela onlara size bir örnek söyleyeyim. Hadis kitaplarının hangi hadisin bir kelimesi nerede geçiyorsa onlar toplamışlar. Mö'cem-ül hadis. Sarhoş oluyor birisi bir kadın çıkarttırıyor. Bir Müslüman Hintli orada görüyor ve diyor bana getir o kadına para veriyor. Fotokopileri çektiriyor. O en güzel mucemel el ı hadistir. Her hadiste bir remiz vardır. O hadisi alırsın, o kelimeyi ondan bulursun. Yani çok nadir hatalar da var. Yani bütün hadis sadece bu e, Kutubü's-Sitte'de değil. Hepsin. Darimi, bilmem hep bütün hadislerden öyle o kitabı yapmışlar. Böyle. Bir de onların bir meşhur bir kitabı daha var. Dairet-i Maarif-i Yine onlar yapmış. Ama adamlar neyi niçin yapıyorlar? Yani bir bir onlara göre, onlara göre bir hata bulsunlar ki İslam'ın içine zehir katsınlar. Tabii onlarınki tam tersine döndü. Hizmet etti. Bak bunlar bizim bizim haberimiz Resulullah'ta Kur'an'da yok. Biz onlara tabi tutuyoruz maşallah. Onların işte e, şey günleri kutluyoruz. Onların şeyini kutluyoruz. Adamlar da bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün hadisleri bütün dinimizde nasıl dilimizi baltalayacaklar o kadar çaba harcamışlardır. Biz neredeyiz? Biz maalesef git, gide geri gittik. Hele de devam ediyor. Allahümmehfezna. Her birisi adam bir tane ip bağlıyor. Ondan sonra diyor bütün ibadet bundandır. Yetmiş namaz. Ya bu yetmiş namazı iple sen ipi başına bağladın diye yetmiş namaz. Agalla olur mu kardeşim? Nerede getirdin? Ya Allah aşkına nerede getirdin? Bakıyorsun burasına bir tane ip bağlamış camiye geliyor beyazlaştırıyor etrafına sarıyor. Ondan sonra da ben onları kötülemiyorum. Allah'a şükür camiye gelirsin. Müslüman kardeşimiz. Ama bu hurafeleri nerede getirdin? Peygamber Efendimiz diyor cemaatleki bir namaz. 25 bazı rivayetlerde 27 ve ölemalar diyor. Lefz el hadis yani sessizler 25 sesli olan 27 derecedir. Peki bu bu ipi bağlamakla nasıl yetmiş namaza khiri daha fazladır? Rasulullah dese gözümüzün üstüne doğrudur. Ama sen kendin bunu mu öğretiyorsun kardeşim? Biz neredeyiz biz nerede biz neden haberdarız? Biz peygamber efendimizden almıyoruz ki. Biz ya ondan ondan on dediklerine bizim hoca dediyse o adam dedim ya biraz önce hoca ya. Ya hoca dedi tamam bitti. Masum. Ya kardeşim hoca yanlış söylüyor. Yanlış söylüyor. Bakın Selman'ın farısı radiyallahu anh'u bir gün ne dedi? Hazreti Umer radiyallahu anh'u. işte ümmet öyle olacak. Onlar dünyayı feta etti. Onlar dünyayı feta etti. Ne dedi? Dedi ben eğer size doğru yolu gösterdimse bana itaatte bulun. Hazreti Ömer radıyallahu anh'u hutbe veriyor. Şayet diyor yanlışlıkla yaptım da bana yardımcı olma beni düzetin. Selman tabi bildiğiniz gibi yani Selman radıyallahu anh'u yani köleydi. Azat etti Resulullah. Onu, o hikayesini belki biliyorsunuz. Çok uzun bir hikaye. Dedi Vallahi ya Ömer lew lew tekum le ekumnak bi sinanina. Kılıçlarımızın başıyla seni düzetecek. Şayet sen Resulullah'ın dinimizin yolunda ayrılsan seni dedi ne? başıyla düzeteceğiz. Ve De dedi ki o zaman Hazreti Ömer ne dedi? Demedi bunu hemen götürün. Götürün. Terbiye edin. Ne dedi? Dedi elhamdülillah. Ya Rabbim sana şükürler olsun ki benim raiyede hakkı yolda çıkınca beni kalıcın başıyla düzeteceksin. insanlar vardır. İşte biz. Biz neyle uğraşıyoruz vallahi bugün Hristiyanlar doğum günü kutlanmış ya da nedir muhabbet günü mü ne? Sevgililer günü. Eee. Evet. Ondan sonra ondan sonra bakın Peygamber Efendimize bir tane ensar geldi. Hatta hadiste vardır. Baktı ki sokakta oynuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sordu bu nedir? Dedi ya Resulallah cahiliyet döneminde bizim günlerimiz vardı biz. İşte onlarla Oynuyorduk. Peygamber Efendimiz ne dedi? Allah dedi size bunları daha iyi ile değiştirdi. Size iki bayram var. Ramazan bayramı bir de kurban bayramı. Bir olayı daha size söyleyeyim. Hazreti Ömer Allah'a anh'a bir Yahudi ne dedi? Biliyor musunuz? Dedi ki Eger ki el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve razıytu lekum ulu islam Maide suresinin üçüncü ayeti, bizim üstümüzde adil olsaydı biz bu günü bayram olarak kutlayacaktık. Hazreti Ömer radiyallahu ne dedi biliyor musunuz? Dedi vallahi ben biliyorum nerede indi ve hangi gün indi? Yani bir bayram günü, arefe günü indi. Rasulullah kutla veriyordu. Ama dinimizde öyle bir şey yok. Resulullah'ın dediği yol yoldur. Biz öyle sizin gibi falan bayram dediği biz bayram kutlayacağız. Falan, falan gün falan oldu. Şeyi mi yapacağız? Biliyoruz biz, siz, şimdi belki bizim toplumumuzda Allah'a şükür bazı şeyler yok. Diğer bir e, mezheplerde bizim, yani İslam'a intisap olan bazı fasıl mezheplerde neler yapıyorlar? Bütün mesela Resulullah'ın her gününü birisinin, doğum günü birisinin, ölüm günü birisinin şey, metemi, bir aylık metemi, kırk günlük metemi, bilmem ne ne ne ne Ömür öyle gitti ya. Yani Resulullah'ın ölümüne bir şey yok. ya herkes ölecek. Yani Hz. Huzun radıyallahu anh'u şehit düşmeseydi. Bugün gü güne yaşıyor muydu? Böyle saf olur mu ya? Müslümanların içine kim sokmak için. Yoksa başka bir şey değildir. Hele de zincirlerle birbirini vuruyor. Ne var zincir? Ne var? Ne var? Ne var? İşte biz Müslümanlar maalesef bunlar hepsi bunu bilin. O da gavurların taklididir. O da bu ıı, doğum günü. Valla işte bu Hristiyanlar kutlayacak, biz de kutlayacağız. Resulullah'ın doğduğu gün vefat etti. Resulullah bize demedi biz niye kutluyoruz ya? Ben size bir bir bir, bir, sahabinin bir eseri daha söyleyeyim. Bakın Abdullah eee sünnen de Darimi'de herhalden geçiyor. Bu Musa el radıyallahu anhu biliyor musun? Ondan sonra da Hazreti Ali ile Araktaydılar. Arakt'taydılar. Bu Musa el bir de kim? Abdullah bin Mes'ud anh'u. Bir gün bakıyor ki camide taşlarla oynuyorlar. Tesbih yapıyoruz diye. Tesbih. Taş taş. Bu Muzaleşar'ı bunları görüyor. Sesini çıkaramıyor. Ve çıkıyor dışarı diyor. Ben Resulullah'ta böyle bir şeyi sahabilerde görmedim. Bu nedir? Çıkıyor gidiyor. Yolda kime rastlıyor? Diyor ben Abdullah'ı bulayım. Abdullah benden daha alimdir. O peygamber efendimizin hizmeti yaptı. O daha alimdir. Ondan sorayım. Abdullah bin Mesud radiyallahu görüyor ve ona söylüyor. Hal böyledir. Camide gördüm, taşlarla şey yapıyorlar. Hiç diyor sesini çıkarmadın mı sen? Hayır. Dedi vallahi ben seni bekliyorum işte. Sen daha iyi biliyorsun. Sen benden daha alimsin. Ve diyor sen deseydin sen günahlarını mı sayıyorsunuz? Geldi ve Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'u kızdı. Ne oldu dedi size? Ne oldu dedi? Resulullah'ın da kefeni Üstündedir şey olmadı. Ne çabuk dedi bu dinden ayrıldınız. Ne çabuk hurafelerde, hurafelere sarıldınız. Kızdı ve topladı. Şimdi de biz binlerce görüyoruz. binlerde taş görüyoruz. Adamlar taşlarla oynuyor. Biz diyoruz Kur'an o diyor falan adam. Biz diyoruz bu o diyor bu. İşte böylece böylece tabii ki bugün bir çocuğumuz 5 yaşındaki maalesef bir çocuğumuz mum arıyor şey arıyor Kutluyoruz. Ne yapabiliriz? Görevimiz budur. Aziz Müslümanlar. اَتِعُوا واتع Allah وَاَتِعُوا الرَّسُولُ قُلْ اِنْ kuntum تُحِبُّنَ اللّٰهُ Eğer Allah'ı seviyoruz, Kur'an'ı seviyoruz, dinimizi seviyoruz, Allah ve Peygamber'e itaat edin. Bu yol bu yoldur. Resulullah yapmışsa, gözümüzün üstüne. Yapmadıysa, bırakacağım. Biz her şeyi öğrenmeye imkanımız var. Şimdi bu Öyle bir hayret bir şey ki küçücük bir çocuk bilgisayarın her şeyinde oynuyor. Ama bir Resulullah'ın ismini soruyorsun bilmiyor. Peygamberin ismini bilmiyor ya. Ben görüyorum bizim çocuklar maalesef kitaplar getiriyorlar. Bütün gavulların icat bilmem manıstır bilmem ne ne. Hele bazıları gidiyor Sokrat. Üniversitedeki benim bir küçük talebem vardı kapı komşu ders veriyordum. Şu anda üniversite okuyor siyasal bölümü gelmiş. Bana kimden konuşur? İslam büyükleri dedi. Ben de dedim öyle sevindim dedim. bana bakın kimden konuş. Baktım kimden? Münafıklardan. Konuşur. Farabi, İbn Sina, bu zındıklardan konuşur. Sanki İslam'da başka zindir yok. Hatta Farabi için bir meşhur bir alim ne dedi? Dedi ki ben yüz kere Sokrat'ın felsefe kitabı okumuşum. Diyelim bir sorun. Kaç kere Kur'an okudun sen? Kaç kere Kur'an okudun? Kur'anı okumuyor ama Sokrat Bilmem ne ne ne. Işte biz böyle böyle bir yaşamdayız. Bizim görevimiz budur. Kur'an'a döndürmek bakın dinimizde öyle bir din ki, öyle bir adalet ki ben size yemin edeyim. Eğer ki dinimizi gerçek şekliyle, Kur'an'ın böyle sefa, neki şekliyle kimin önüne getirsek özellikle bilinçli olanlar hemen bunu seçiyor. Üstünlük yok. Üstünlük tekvailadır. Ve Resulullah Mehmet ne diyor bir hadisi şerifte? Isma'u ve ati'u ve lew teemmere aleykum abdün habeşi. dinleyin. Ve ati'u'yı taattebülün. Şayet başınız bir köle zenci olsa. Bu da neye ne delalet Dinimizde yani fark yok. Bu zencilik olsun. Bilal el-Habeş Suhibir Rom radiyallahu anh Ebu Yahya bir gün ben size bu hikayeyi de belki uzattım da bir gün hangi gün biliyor musunuz? Fethül Mekke'de Mekke'ye yakın ordu, İslam ordusu ateşleri yakmış Mekke'yi girişi bekliyor. Ebu Süfyan duyunca koşa koşa kaçtı geldi. Ebu Süfyan görünce geldi Bunlar ikisi de oturmuş. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir bunları azat etti. Bunlar köleyken parasıyla aldı ve Müslümanları azat etti. Burada geçerken ya dedi ya Resulullah bıraksaydı ben şimdi seni bu kılıçlarımızla paramparça yeseydik bu sıfyanına. Kim diyor bunu? Bilal Habeşle, ile Suhib radiyallahu anh. Ebu Sufyan Ebu Bekir diyor etekulûne hâda yani siz bunu Seyyidil Kureyş yani Kureyş'in büyüğüne bunu söylüyorsunuz. Nasıl bunu söylüyorsunuz? Ebu Sufyan tabi Kureyşlerin büyüğüydü. Kureyşlerin başıydı biliyorsunuz. da e, ve diğerinde savaşlarda. Bunu nasıl diyor söylüyorsunuz? Bu geliyor Peygamber Efendimiz'e söylüyor. Peygamber Efendimiz Ebu Bekir'e ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor? Onları görseydin Onları daha da azatsaydın. Onlar işe sen diyor kardeşlerini hoş küstürmedin. Onları kızdırmadın. Sen onlara hakarete bulmadın. Ve gidiyor ne diyor? Ör ağdıbtuk ben sizi kızdırdım mı? Hayır diyor. Böyle bir şey yok. Budur işte dinimiz. Biliyorsunuz başka bir olay daha vardır. Onu da size söyleyeyim. Ebu'l-Gaffar radıyallahu anhu. Biliyor musunuz? Onun bir hayatını okuyun. Çok takva olan bir sahabe-i kiram. Ve çok dinin yolunda işkence gören Mekke'de iman getirince bağıra bağıra bağıran ve onu öyle döven kuruşlar hatta biri geliyor diyorsun. Niye bunu dövüyorsunuz? Bu işte kafarlardan sizin yolunuzu keserler. Ondan sonra bırakıyorlar. Hiç inkar etmeden öyle tek başına eşkere iman getiren bu sahabe-i kiram. Bir gün bilal el Habeş radıyallahu anhu ne diyor? Diyor ki Ebne-sevda Ey zencinin oğlu. Bilal Habeş biliyor musunuz? Bilal Habeş radiyallahu anhu zenciydi. Habeşistan'daydı. Ve geliyor Bilal radiyallahu anhu peygamber efendimiz'e şikayet ediyor. Ebu Zar geliyor Resulullah'ın yanına diyor inneke meru'un fike cahiliye. Senden bir cahiliyelik halakı vardır. Nasıl bunu kardeşine, Müslüman kardeşine söylüyorsun? Diyor ya Resulallah. Hala şey mi? yani benim saçım beyaz olduktan sonra mı bu bendedir? Gidiyor başını yere koyuyor diyor, hatta zencinin oğlu gelip de ayağını benim yüzüme koydurmadan ben kaldıramıyorum. Ben nasıl bu yaştan sonra cahil et? İşte budur kardeşlik, budur dinimiz, budur, üstünlük buyladır. Hele de, hele de maalesef biz mezarlarda, gavurlarla, onlarla, bunlarla, dinimizde üstünlük tekvayladır. Bilal olsun, Züheyb olsun, Selman olsun, Ebubekir radıyallahu anh olsun, kim olursa olsun bunlar hepsi kardeştir. Hatta müşrikler ne dedi? "Law kana khayran ma sabaquna iley." Eğer ki İslam hayırlı bu bu köleler bizden önce Müslüman olmazdı. Öyle demediler mi? Hatta peygamber e bazen geldiler diyor onlar arka saflarda kalsın. Biz o, Müslüman olunca öyle o şey bu. İslam'da bu yok. İslam'da Herkes tekvayladır. İşte biz bu yolu bilmek için en azında elimizde geldiği kadar Müslüman kardeşlerimize, ailelerimize, toplumumuza elimizde geldiği kadar bu cahiliyet ahlakından uzak durmak, bu müşriklere benzemekten kurtulmamız lazım. Bunlar da ne zaman kurtulduk da inşallah o zaman da dinimize, hak yola kurtulmuş olur. Allah bizleri ve sizleri dinini bilen, Kur'an'ı bilen, sünneti bilen, o yolu takip edenlerde nasibi müyesser eylesin. Amin. Allah bizleri ve sizleri kıyamet gününde, haşır gününde kurtulmayı ve cennete girmeyi ve Havzül Kevser'de Peygamber Efendimizin eliyle iştirmeyi nasibi müyesser eylesin. Allah bizleri ve sizleri usul e'la cennete girdirmeyi nasibi müyesser eylesin. Allah bizleri ve sizleri ve bütün Müslümanları, bütün gelmiş geçmişlerimizi azab-ı kabirde, azab-ı cehennemde muhafaza eylesin. Allah hepimizi doğru yolda ayrılmasın. Allah bizi tekva kullarında eylesin. Allah sizin geldiğinize de ona duyduğunuza de size sevabı kat kat nasibi müyesser eylesin. Allah hepinize razı olsun.